Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Allah Resulü'nün Aleyhisselatü ve yürüdür. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat galalet, her galalet de ateştedir. Allah hepimize cennete girecek aman işlemeyi nasip etsin Bugün günlük dersimizin 11. sınıfı yapacağız inşallah. Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış besin. Kardeşlerim, ameller binadır, temeli ise imandır. Kim hakikaten binasını yükseltmek istiyorsa, binanın temelini güzelce, güçlü, sağlam ve oldukça köklü yapması gerekir. Kardeşlerim, binaların yüksekliği, temelinin sağlam ve güçlü yapılmasına bağlıdır. Ne zaman temelleri güçlü olursa, işte o zaman binayı taşır ve göğe doğru yükselir. Eğer binadan Herhangi bir parça sökülüp alınacak olursa bunun tedarik edilip onarılması kolaydır ancak temel güçlü olmazsa bina yükselmeyeceği gibi ayakta da kalamaz. Aleykümselam ben muhabbetleydiniz. Kardeşlerim. kardeşlerim şayet temelinden bir şey yıkılacak olursa işte o zaman binada düşer ya da yıkılır. Kardeşlerim Arif olan binayı binanın yıkılmasına kadar beklemez Bugünkü sohbetimize mevzu Tevbe Suresinin 109. ayetini seçtim inşallah. Allah Azze ve Celle diyor ki, o halde binasını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır? Yoksa binasını yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da, onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı daha hayırlıdır? Allah zalimler grubunu hidayete erdirmezler. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim ameller bina olduğuna göre bunda temel ne ise insanın bedenindeki kuvvet de odur şayet kuvvet güçlüyse bedeni taşır ve ondan birçok afeti sıkıntıyı kovar şayet kuvvet zayıf olursa bedeni taşıyamaz ve sıkıntılar, afetler de oldukça hızlı bir şekilde onu istila eder. Kardeşlerim, binamızı iman temeli kuvveti üzerine yapalım. Eğer binanın üst tarafından bazı yerler dağılıp parçalanacak ve duvarlardan kimisi bozulacak olursa, bunların tedarik edilip düzelmesini temelin harap olmasından daha kolaydır. İşte bu temel iki ayınlıyor kardeşlerim. Birincisi Allah'ı emirlerini, isimlerini ve sıfatlarını bilmediği doğruluk. İkincisi ise sadece Allah'a ve Resul'una teslim olmak başkasına değil. Allah hepimizin anlayışını artırsın kardeşlerim. Rabbim imanı sağlam, temeli sağlam olanlardan neresi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü La İlahe illallah. en ednasıysa yoldan insanlara teziyet veren bir şeyi izale etme. Haya da imandan bir şubedir. Aleyküm selamlar Aleyküm selamlar. Demek ki temel iman, üstteki bina ise tevhidmiş kardeşler. Demek ki bu kulun üzerine binasını inşa ettiği en güçlü temel, istediği kadar da üzerine yükseltir. Amin. Öyleyse temeli sağlam yapalım, kuvvetini de muhafaza edip koruyalım muhafaza etmede de daim olalım. Çünkü iman artar ve eksilir kardeşler. Fitneler insana hasır çubukları gibi arz edilir. Bizler maksat ve hedefimizi iyi korursak kuşkusuz hedefimize ulaşırız kardeşlerim. Gelen fitneleri kalbimiz reddederse unutmayalım ki her reddettiğimiz fitne de kalbe beyaz bir nokta konur. Eğer gelen fitneleri kalp kabul ederse kalbe siyah nokta olur, kuvvetsiz olur, zayıflamaya devam eder, kalp ifsad olur, artık bina çökmeye başlar aleyküm selam Allah cennete düşürsün Rabbim bize hayır versin kardeşlerim şayet bina tamamlanmamışsa onu güzel ahlakla onu insanlara iyilik etmekle badana etmemiz gerekir sonra da düşmanın yıkamayacağı ve açık bir yerini göremeyece bir sur örmemiz gerekir. Sonra kapılarının üzerine bir örtü örtmemiz, sonra en büyük kapısına kilit vurmamız gerekir. Sonra o kilide Allah'ı zikirle açılıp kapanacak bir anahtar yapmalısınız. Şayet açacak olursan anahtarla açarsın. Kapıyı kilitleyecek olursan onunla kilitlersin. Böylece düşmanlardan korunacağın bir kalen olur kardeşler. Düşman seni yakalamak için etrafında dolaşsa, sana ulaşacak bir giriş kapısı bulamayacak ve ümitsiz olacaktır. Ama unutmayalım ki kardeşlerim, bizde şeytan ve nefis dediğimiz iki tane düşman var. Bu her defasında kaleye girmek için çabalayacaktır. Düşünün. Kaleni sağlam yapmışsan kapıdan girmeye güç bulamadığında günah balyozuyla uzaktan delikler açmaya çalışacak. Şayet sen bu durum karşısında kendini ihmal edersen bu delikler büyüyecek. Bir de bakmışsın ki düşman seninle beraber kalenin içinde. Bu haldeyken düşmanı dışarıya çıkarmak çok zordur kardeşlerim. Ahlaksız birine tutup da ahlaktan bahsettiğinde seni ahlaksızlıktan suçlar. Böyle bir halde bu sırada sen düşmanla beraber üç halde olursun. Ya düşman kaleyi almakla sana galip gelmiş ve kaleye egemen olmuştur. Ya düşman seninle beraber orada rahat bir hayat yaşar, kimse kimseye karışmaz. Ya da seninle karşılaştığından dolayı seni faydalı işlerin tamamından meşgul eder. Rabbim hepimize anlayış versin. Her an kendini murakabe edenlerden eylesin sen delikleri kapatmaya, imanın şubelerini kemalata çıkardığında, kalenin kırılan taraflarını onarmaya, imandaki zaaflarını tamir etmeye koyulursan, düşman eğer kırdığı delikten sana ulaşmamışsa, o takdirde ise sana düşmandan üç afet gelmiş demektir. Birincisi kalenin ifsada uğraması. ikincisi elde ettiklerine ve depoladıklarına karışması. Üçüncüsü ya da kendi cinsinden ve kendine haram olan bir kadını hırsız tutar. Kardeşlerim, ona her musallat oldukça kuvvet ve azmini kıracak ve zayıflatacak bir musibet verir. Ve böylece kaleden ayrılır kendisi ve düşmanları da kaleden ayrılır. Kuşkusuz, kuşkusuz bu duruma gelen, birçok insan düşmanla bu vaziyet üzerine karşılaşmaktadır. Bundan dolayı görürsünüz ki kardeşlerim, bu tip insanlar, kendi başlarına bir bela, bir musibet geldiklerinde, ellerindeki bir özgürlüğün gittiğinde, İlk öfkelendikleri Rab'larıdır ve Rab'larına karşı öfke içine girerler Allah hepimize hayır versin her halükarda hakta olmayı nasip etsin bakın bugün yeryüzünde sıcak sıcak gördüğümüz yani bu manzaraların yaşandığı ortamlara bir bakın elimizde televizyon şu bu birçok aletler var başlarına bir bela, bir musibet gelen insanların görüntülerine baktığımızda, kendilerine bu zararı açan insanlara değil de Allah'a karşı bir öfkelerinin olduğunu görürsünüz. Sesim yok mu? Ses yok mu kardeşler? Net değil. Halbuki Allah Azze ve Celle kimseye zulmetmez kardeşlerim. Hiç kimseye zulmetmez. İyilikler Allah'tan kötülüklerse insanların kendi elleriyle işlediklerindendir. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. İnsanlar dini zayi edip mal kazanmaya yöneldiklerinde, kendileri baki olmayan şeylerle nefislerini helak ettiklerinde, dünya kendilerine sırt çevireceği halde, onlar dünyaya karşı hırslandıklarında, ahiret kendilerini çok çağırdığı halde, onların ahiretten uzak durmaları, hevalara uymakla Rablarına muhalefet etmeleri, hayata tevekkül edip, güvenip, ölümü unutmaları, şehvet ve arzularına düşüp, Allah'a verdikleri ahdi unuttuklarında, kale artık ta içinden yıkılmaya yüz tutmuştur kardeşlerim. Allah hepimizin imanını artırsın. Allah kendilerine vereceği şeylere Allah'ın bizlere verdiği vereceği şeylere önem gösterme bunlar çok çok önemli kardeşlerim. Dünya ile sevinen dünyadan kaybedecekleri zevklere üzülürler. Cennet ve içindekileri kaybetmeye ise üzülmezler. Altın ve gümüşü seven insan İnanın imanı sevemezler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir gün gelecek ki öyle bir gün gelecek ki diyor yanından, altından, dinardan bir şey olmayan dünyadan zevk almayacaktır. Allah hepimize imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin kardeşler. İnsan dünyaya meylettiğinde, batıllarıyla hak, hakkı ifsad eder, hidayetlerini, dalaletleriyle, iyilerini, kötülükleriyle ifsad eder. Öyle bir hal olur ki kardeşlerim, zanları imana giydirir, helallarla haramları karıştırır insanlar görüş ve fikirlerinde tereddüt ettikleri halde Allah'ın kendilerine vereceği hidayeti terk ederler. Rabbim hepimizi istikamet üzerinde kılsın kardeşlerim. Küfrün de direkleri vardır kardeşlerim. Nasıl ki imanın şubeleri varsa küfrün de direkleri vardır. Bunlardan birincisi kibir, ikincisi haset, üçüncüsü gazap, dördüncüsü ise şevfettir. Sesim net değil mi? <gülüyor> Kardeşlerim, Allah bu dört hasletten de bizleri uzak kılsın. Kibir, hakka boyun eğmeyi engeller. Haset, nasiyata kabul etmeyi ve verilen nasihatı hayata geçirmeyi engeller. Gazap, adaletli olmana mani olur. de ibadet yapmanı engeller. Rabbim bu küfrün rükünlerinden, direklerinden bizleri uzak kılsın. Hem bizi hem de neslimizi. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecektir. Kalbinde zerre kadar iman bulunan cennete giriyor ama zerre kadar kibir bulunan cennete giremiyor. Çünkü kibir boyun eğmeyi engeller kardeşlerim. Şeytanın ebedi cehenneme girmesinin sebebi kibirlenmesidir. Bakın bunun hemen devam eden ikinci hasleti ayağı hasettir. İblis kibirlendi, Adem'e haset etti. Hasette Allah Azze ve Celle ben sana emrettiğim halde İki elimden yarattığıma neden secde etmedin diye sorduğunda ne dedi? Nasihatı kabul etmedi. Dinlemedi bile. Demek ki kibir boyun eğmeyi engelliyor. Haset de verilen nasihata mani oluyor. Yavrum, Fariye dokan mı otomatik yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Üçüncüsü ise kardeşlerim Kazap. Yani sinirlenen bir insan adaletli olamaz kardeşlerim. Bu da adalete engel. Bir de aynen imanın toparlayıcısı, imanın, tevhidin sanki tamamen muhafazası gibi gelen bir kader meselesi olduğu gibi şevhette insanın ibadet yapmasına mali Rabbim bize hayır versin kardeşlerim. Aleyküm selamlar. Hoş geldiniz. Eğer kibir direği yıkılacak olursa kulun boyun eğmesi kolaylaşır kardeşler. Eğer hasedin direği yıkılırsa bu sefer kulun nasihatı kabul etmesi ve nasihatı hayatına geçirmesi kolaylaşır. Eğer kişinin Gazap direği yıkılırsa, bu sefer kula adalet, yumuşak başlılık yerleşmesi kolaylaşır. Eğer kula şevhet direği yıkılırsa, bu sefer sabır, iffet ve ibadet, o kul için kolaylaşır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim, nasihati tutanlardan eylesin dini tıraş eden hasetten, kibirden, Rabbim bizden uzak kılsın. Şu var ki kardeşlerim, köklerinden söküp yok edilmesi, kendilerine duçar olduktan sonra, bu dört hasletin yok olmasından daha kolaydır. Özellikle bu hasletler, kökleşmiş, sabitleşmiş, ve o insanların sıfatları olmuşsa, bu insanın ameli de doğru türlü olmaz. Bu amelleri yerine getirmesi bir yana, o insanın nefsini de teskiye edilmesi mümkün değildir. Böyle bir insan, bir amele giriştiği zaman, bu dört haslet, yani kibir, haset, gazap, ve şevhet o ameli ifsat ediverir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bunu anlayanlardan eylesin. Bu dört hasletin inanan bir insan bunları tamamen bütün kökleriyle kendisinden temizlemesi gerekir. Eğer bu köklerin bir tane izi olsun ya kibirle ya hasetle, ya gazapla, ya da şevhetle o amel kendisinden gidiverir. Rabbim hepimize hayır versin kardeşler. Çünkü insanın başına gelen bütün afetler bu dört hasletten türemiştir. Kardeşlerim unutmayalım ki bu dört haslet kalpte Hakim duruma geçtiklerinde batılı hak gösterir. Haklı da batılı. İyi kötü, kötüyü de iyi görür. Dünya, dünyanın süsü, zevki, sefası ona yaklaşır. Ahiret ise fersah, fersah uzaklaşır. Aleyküm selamun Hoş geldiniz. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Önceki ümmetlerin küfrünü düşündüğümüz zaman göreceğiz ki onların küfre girmelerini hep bu dört haslet ki bir haset gazap ve şevhet onları mahvetmiş. Azap da bunlarla olmuştur azabın hafifliği de şiddeti de hep bunların hafifliğine ve şiddetine göre olmuştur. Rabbim hepimize hayır versin kardeşler. Her kim bu hasletler içinde nefsine geçiş yolu açarsa o takdirde eğer geç bütün iş her kapılarını kendisine açmış demektir. Kim de bunları nefsine karşı kitlemiş. Geçiş yolunu kapatmışsa, o takdirde bütün şer kapılarını da kapatmış demektir. Allah kapatanlardan eylesin. Kapatmada yardım eden samimi dostlar bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, bu hasletler, yani kibir, yani haset, yani gazap, yani şevhet, Allah'a boyun eğmeyi, ihlası, tevbeyi, Allah'a yakın olmayı, hakka, hakkı kabul etmeyi, Müslümanlara nasihat etmeyi, Allah için tevazu sahibi olmayı ve yaratmış olduklarına karşı mütevazı olmayı engellemektedir. Rabbim hepimize anlayış versin nefsini, hevasını ıslah edenlerden eylesin. İlah edinenlerden değil. Kardeşlerim unutmayalım ki bu hasletlerin hepsi imanın zafiyetinden meydana gelir. Yani bu dört haslet kibir, haset, gazap ve şevhet bunların ortaya çıkması hepsinin tek kaynağı cehalettir. Allah cehaletimizi gidersin. Kardeşlerim, kul Rabbını kemal ve yüce sıfatlarıyla bilmiş olsaydı, kendi nefsinin ne kadar eksik ve aciz olduğunu, nefsinin afetlerle dolu olduğunu bilirdi. Böylece kibirlenmez ve Nefsi boz etmezdi. Allah'ın kendilerine bahşettiği kimselere haset etmezdi. Çünkü haset, gerçekte Allah'a düşman olmaktan başka bir şey değildir. Çünkü haset, Allah'ın bir kuluna bahşettiği nimeti çekememedir. Allah hepimize hayır versin. Allah bizi sevsin kardeşlerim. Çünkü bu kimse Allah Azze ve Celle'nin nimetiyle sevindirdiği halde o kula Allah'ın nimet vermesini istemez. O nimeti çekemez. Allah ise hasetçinin bu durumunu sevmez. Hasetçi kimse Allah'ın kaderine isyan eden ve onu istemeyen Allah'a karşı çıkandır kardeşlerim. İşte zaten bundan dolayıdır ki iblis Allah onun şerrinden bizleri korusun gerçekten Allah'ın düşmanı olmuş. Çünkü onun günahı kibir ve hasetten kaynaklanmıştır. Demek ki bu iki hasletin kibir ve hasetin nefisten sökülüp atılması ancak Allah'ı bilme onu birleme Ondan razı olma ve onun için razı olma ve ona yakın olmaktan olur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bakın iblis Allah'ı bilmedi. Onu birlemedi. Ondan razı olmadı. Onun razı olduğuna razı olmadı. Ve onun yakını olmaktan da uzak durdu. Sırf iki haslet doğruyu anlamasına mani oldu. Rabbim hepimize anlayış versin, imanımızı artırsın kardeşlerim. İnşallah sıkmıyorum bir dersten. Kardeşlerim, bu hasletlerin nefisten sökülüp atılmasıysa kişinin önce kendisini güzelce bir tanımasıyla mümkün. Nefsin gazaplanmayı hak etmediğini, intikam almaya hak sahibi olmadığını önce bir bilmesi gerekir. Haset, nefis için rızayı seçer, yaradanına karşı da gazap etmek anlamını taşır. Bu afetin kendisini yönlendirdiği en büyük şey, Allah'a buzetme etme ve ondan razı olma hususlarında dönüp dolaşmasıdır. Afete her defasında gazaptan bir şey dahil oluyorsa Allah'a olan rızası da bu afetten çıkar. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Nefsimizden gazabı söküp alsın kardeşler. Bir an olsun bizleri Nefsinizden baş başa bırakmasın. Aleyküm selam ve rahmetullah ve rekerim. Hoş geldin. Rahmet. Şevhetlere gelince muhakkak ki her şeyin bir ilacı vardır. Bunun ilacı da ilimdir kardeşlerim. Şöyle ki şevhetlerin gitmesi ve mahrum olunmanın en büyük sebebi hakkında bilgi ve marifeti elde etmek gerekir. Ancak bu şekilde onu belli bir daire içine alırız. Dolayısıyla eğer bir insan her şevhet kapısını her defasında açtıkça şevhedin zararları da o insana akacaktır. Sağlıklı bilgiyi elde etmekten mahrum olmaya devam edecek her kim, bu günah kapılarını her açtığında en eksiksiz biçimde bilgiden de uzak kalacak. Allah, kendisinden korkan bir kalp nasip etsin. Nefsine, hevasına uymaktan belirtilenlerden yöresin. Azaba gelince kardeşlerim, azap da aynı Yırtıcı hayvan gibidir. Birisi onu kurtaracak olsa onu bile yemeye kalkışır. Şevhet ateş gibidir. Kişi onu söndürmeye kalktığında ateş onu yakmaya çalışır. Kibir ise kralın kölesiyle tartışması gibidir. Kölesini öldürmese bile onu yanından kovalar. Haset ise senden kadir yüksek bir kimseye karşı olman demektir. Demek ki şevhetine karşı galip olan ve gazabını yenen kimseyi şeytan kendi gölgesinden ayırır. Allah bizi o gölgeden çıkanlardan eylesin kardeşlerim. Ama her kime de nefsi, hevası, şevhedi galip gelecek ve gazabı da kendisini yenecek olursa o kimseyi de artık kendi gölgesinden şeytan eksik etmez, yanından ayırmaz kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah'ı bilmeyen insanların özellikleri hep bunlardır. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bilmeyen, bunlara karşı cahil olan, tembel olan insanlar her zaman şeytanın oyuncağı olmuştur. Mahlukata Allah'ı nefret ettirenlerdir. Bilmeyenleri, onları Allah'ı sevmeye ve O'na itaat ederek dost olmaya götürecek yolu insanlardan keserler. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Kendilerini kendileri nefsi zayıf kimseleri gördüklerinde onlara ne kadar da uzun sürse Kul ne kadar da uğraşsa, gerek zahiren ve gerekse batinen hepsini yerine getirse, hiçbir itaatin Allah'a faydalı olamayacağını söylerler. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine cahil olan insanlara bakarsınız, Allah'ın tuzağından emniyette, ve güvende olmadığını bilakis Allah'ın itaatkar ve mutlaki kulunu camiden alıp kumarhaneye, tevhidden ve zikirden alıp şirke ve şarkı Türkiye'ye götüreceğini ve kalbini halis imandan küfre döndüreceğini söylerler. Bunu söylerken de hiç anlamadıkları halde kendi sözlerini delil gösterirler. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ve öyle gelirler ki sizin günahınız bizim boynumuza bırakın bunu yapmayın. Şöyle din, böyle din derler. Allah Azze ve Celle Enfas Suresinde Ey iman edenler Peygamber sizi sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve resulüne icabet edin. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz kesinlikle onun huzurunda toplanacaksınız diyor. Allah şeytanın şehirinden, şeytana benzer insanların şehirlerinden bizleri korusun kardeşlerim. Allah kendisinden korkacak bir kalp versin bize. Evet kardeşlerim. Günahların en büyüğü belki de insanın Allah'ın tuzağından kendisini emin sayması ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmesidir. Aleykümselamlar. Buyurun hoş geldiniz. Allah hepimize korkan kalp versin. Ve Rabbim'den ümit edenlerden eylesin. Kardeşlerim, iman insana istikamet sağlar. İman, inanan insana Allah'tan korkmayı sağlar. Ona itaat etmeyi, onun emirlerine uymayı sağlar. Bir insan ne zaman öleceğini, ömrünün ne kadar olduğunu biliyor mu? Şu kısa vakitte lezzetlerimizi, arzularımızı terk edip, bırakıp, ibadetlerin zorluklarını yüklenirsek, o zaman İslam dininde sabit kalabiliriz. Öyle olur ki imanı sever, küfrü reddederiz. Tevhidimiz güzel olur, şirkten uzak durur. Allah'a itaat eder, isyandan uzak durur. İyilik yapar, kötülükten uzak dururuz. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın kardeşlerim. Eğer doğru inanç kalpte sabit olursa, bu nefiste mayalanırsa, itaata dönme ve artık insan yapmış olduğu ibadetlerden lezzet duymaya başlar. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Unutmayalım ki kardeşlerim alimler peygamberlerin varisleridir. Aleykümselam ve Hoş geldiniz. Allah ve Resulünün davet ettiği dini insanlara davetçiler hakkıyla anlatmış ve bunu izlemiş olsalardı bu insanlar ifsad olmaz güzelirlerdi. Eğer davetçiler doğru sözlü sözlerini yerine getiren Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği o meseleleri o insanlara kazandırdıkları o güzellikleri Allah'ın öğrettiği o muameleleri ve o Resullerin amellerini öğrenip de insanları o şekilde aktarmış olsalardı iyilik sahibi olurlardı. Onun katında zulme ve sıkıntıya uğramaktan korkmazlardı. Allah yolunda öldürülseler ve Allah'ın arşının altına, gölgesinde gölgeleneceğini bilinmezdi. Allah hiç kimsenin, zerre kadar amelini zayi etmez kardeşlerim. Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat verir. Kendi katından büyük mükafat verir kardeşlerim. İman, ve imanın anlaşılması, temelin güzel atılması, binanın yükselmesine sebep oluyor. Düşünün kardeşlerim, kul bir iyilik işlediğinde, hardal tanesi de olsa, ondan dolayı bir karşılık var. Ve ondan hiçbir şeyi zayi etmiyor. Yani kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan birisi, cennete girecek kardeşlerim. Kötülük işlediğinde de onun dengiyle cezalandırılıyor. Tevbe etmesi, pişman olması, istiğfar etmesi, sevaplar işlemesi ve kendisine musibetlerin gelmesiyle bu günahları silip atıyor. Rabbim bize mağfiret versin. İşlediği sevaba karşılık on katını alıyor ve yedi yüz katına kadar hatta daha çok o yüce Allah ifsat edenleri ıslah eder yüz çevirenlerin kalplerine yönelir günahkarların tevbesini kabul eder galalette olanları hidayete sokar, helakta olanları kurtarır, cahillere öğretir, görmeyenlere gösterir gafilleri hatırlatır ve kovulmuş olanları da barındırır. Rabbim hepimize mümin olma sıfatını kazandırsın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle azap vereceği zamansa kulun karşı çıkışından ve karşı gelme şiddetinden Allah'a dönerek yaptığı duasından ve defalarca onun rububiyetini ve hakkını ikrar etmesinden sonra azap vermektedir. Kul, onun rububiyetini ve tek oluşunu ikrar ettiği halde, duasına icabet edilmesinden ümidi kestiğinde, o kulun bazı küfürlerini, sakatlıklarını ve karşı çıkışlarını Allah Azze ve Celle alır ki, böylece kul, kendi nefsini kınasın, ve Allahu Teala'nın zalim olmadığını, kendisinin nefsine karşı zulmettiğini itiraf etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle cehennem ehli hakkında onlar günahlarını itiraf eder. O çılgın ateş halkı Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Matıyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin her daim kendisine şükredenlerden eylesin kardeşlerim. Düşünün Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun kurtulmasını Rabbinden dilediği zaman Allah Azze ve Celle oğlunu amelinin kötülüğünden ve küfründen dolayı boğduğunu haber vermişti. Yani Kuşkusuz ben onu sadece istediğim için ya da hiçbir sebep ve günah olmadan sırf dilediğim için boğdum deme Rabbim hepimize anlayış versin. allah Teala kendi yolunda cihad eden mücahidlere hidayeti ziyadesiyle vereceğine kefir olmuştur. Onları dalalete sokacağına, yaptıklarını iptal edeceğine dair hiçbir haber vermemiştir. Aynı şekilde onun rızasına uyan müttakilere de hidayeti ile vereceğine kefil olmuştur. O halde ancak dalaleti takip eden ve onu hidayete tercih eden kimseleri Allah dalalete sokar. Bu takdirde kulağını ve kalbini mühürler öyle insanlar vardır ki etrafımızda kardeşlerim defalarca görmüşüzdür. Bir bakarsın, hakikaten iyi yolda, imanın alametleri olan bir insan ve kendisiyle konuştuğunda, muhabbet ettiğinde, içinin güldüğü, sıcaklık hissettiğin bir insan ama bir bakıyorsun ki, o insan artık hakkı bırakmış, dalaleti ve dalalet ehlini takip ediyor. Bakıyorsun, hidayeti terk etmiş, dalaleti tercih etmiş, hidayete tabi olanları da dalalete sokuyor. İşte bu insanın Allah kulağını ve kalbinin mühürler. Nasihat etsen almaz, hakkı söylesen görmez. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kendisine hidayet gönderdiği halde o hidayetten razı olmayan, onu istemeyen ve onu reddeden kimsenin kalbini dalalete çevirir. Bildiği ve hak olduğunu gördüğü halde ondan yüz çevirdiğinden dolayı onun azalarını ve basiretini ceza olsun diye dalalete çevirir. Cafer, sohbetin başında sorduğun sorunun cevabını aldın mı? Biriyle alakalı sorduğun bir şey. Demek ki kişinin kalbi gidince, bu mahalde olan kuluna dalalet ve betbahlık hükmü verilmesiyle, bu kulun hayra gireceğine dair bir delirti görülmüş olsaydı, o takdirde ona bunu anlaşılır yapardı. Ve ona hidayeti nasip ederdi. Amin. Ancak kardeşlerim kulu o mahalde bulunmasından dolayı Allah'ın nimetlerinden yararlanması ve o mahal ikramlarına layık değildir. Unutmayalım ki kardeşlerim yüce yaratıcı sebepleri açıklamış. delilleri getirmiş ve hidayet vesilelerini sağlam kılmıştır. Kendisi ancak fasık ve zalimleri dalalete sokar ve ancak haddi aşan kimselerin kalbini mühürler. Ancak yaptıklarından dolayı münafıkları fitnede bırakır, kafirlerin kalplerini kaplayan günahlar, kendilerinin kazandıkları ve işlediklerinin bizzat ta kendisidir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hayır versin. Düşünün kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor üç cumayı bile bile kasten terk ederse Allah onun kalbini mühürler etmiyor. Bakın cumayı kılana Müslüman mümin muamelesi yapıyor. Bile bile kasten bir sefer değil, iki değil Üç cumayı bile bile kasten terk edeninse kalbinin mühürleneceğini söylüyor. Yani kalplerini kaplayan günahlar ibadete karşı kibirlenme, büyüklenme kendilerinin kazandıkları ve işlediklerinin bizzat ta kendisidir. İşte Allah azze ve celle Mutaffifin suresinde onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur. Nisa suresinde Allah düşman olan Yahudiler hakkındaysa verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflıdır demelerinden dolayı başlarına türlü türlü belalar verdik diyor. Doğrusu Allah inkarları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Tek azı hariç onlar inanmazlar. Allah kalpleri nur olanlardan eylesin kardeşlerim. Kalpleri kılıflı olanlardan bizleri uzak kılsın. aleykümselamlar selamlar. Rahmetim. Kardeşlerim, Allah kişi sakındığı zaman kulunu dalaletten sakındırıp hidayete soruyor. Eğer kul sakınmayacak olursa o takdirde hidayetin önüne sapıklığı ve iyiliğin önüne de azgınlığı koymakla kötü tabiatını seçmiş olur ki kendisi bu haldeyken nefsiyle, şeytanıyla ve Rabb'ına karşı düşman olmuş olur. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kendisine ait vasfettiği tuzağa gelince bu dostları ve peygamberleriyle tuzak kuranlara karşılık vermesidir. Onların düşmanların kötü tuzaklarına karşılık onun güzel tuzağıdır. Böylece onların tuzakları en çirkin olanı onun tuzağı da en güzel olanı demek. Çünkü onun tuzağı adil ve karşılığın bizzat kendisidir. Aynı şekilde onun hilesi de böyledir. Resulleriyle ve dostlarıyla düşmanlarına verdiği bir karşılıktır. Onun hile ve tuzağından daha güzeli asla olmaz. Kişi cennet ehlinin amelini işleyip Ta ki kendisiyle cennet arasında bir zira mesafe kalır ve yazı öne geçer hadisine bakacak olursak kardeşlerim. Kuşkusuz bu, insanların cennet ehli hakkında düşündükleri amelleridir. Şayet bu, cennete girmek için makbul bir ameli salih olsaydı, o zaman Allah bunu severdi ve razı olurdu. Bunu ondan iptal etmezdi. Kendisiyle cennet arasında bir ziralık mesafe kalır. Evet. Ama yazı öne gelir de yüzüstü cehennemek. Allah hepimizin akıbetini hayır eylesin kardeşlerim. Amel ancak sonuna ve bitimine dek olandır. Amel edin. Amel edin. Amel edindir. Günahkar olan bir insan, fasık olan bir insan amelleri sürekli yapamaz, sabırlı da değildir. Rabb'ûm hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimize feraset versin. İblisten, iblisin düşüncelerinden, onun dostlarından bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle, İblisin kalbinde olan küfrü, kibiri, haseti biliyordu kardeşlerim. Ama melekler bilmiyordu. Secde etmekten emrolundukları zaman, meleklerin kalbinde itaat, sevgi, korku, ve teslimiyet vardı. Secde ederek de bunu ortaya çıkarttılar. Ve hemen emre uydular. Ama düşman olan iblisin kalbinde kibir vardı. Aldatma vardı. Haset vardı. O da orada ortaya çıktı. Yüz çevirdi. Büyüklendi. Ve kafirlerden oldu. Rabbin bu huyları güzel anlayanlardan eylesin. Kardeşlerim Allah'ın tuzağı haktır. Çünkü insan günahları ve hatalarıyla tek başına kalmalarından ve bunun onları betbah duruma döndürmesinden korkmazsa felak olur gider. Aleykümselam merak Unutmayalım ki, ömür bir bir geçiyor kardeşler. Yıllar birbirini kovalıyor. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları. Unutmayalım ki, her saatin yaprakları, her insanın arzu, istekleri, birçok duyguları vardır. Unutmayalım ki kardeşlerim her kimin arzu ve isteği itaat hususunda ise onun meyvesi de hoş ve tatlı olur. Kimin de arzu ve isteği isyan hususundaysa onun meyvesi de acı olur. Meyvelerin koparılma zamanı diriltilme günüdür. Meyvelerin koparılacağı gün Meyvenin tatlısı ve acısı belli olacak kardeşler. İhlas ve tevhid kalpte olan bir ağaçtır. Dalları da amelleridir. Meyvesi de dünyada hoş olarak ve ahirette nimetler içinde yaşamaktır. Öyle ki cennetin meyveleri asla eksilmez ve yok olmaz. Dünyadaki tevhid ve ihlas meyveleri de böyledir. Şirk, yalan, da kalpte bulunan bir ağaçtır. Dünyada bu ağacın meyvesi, tasa, keder, gönül darlığı ve kalbin kararmasıdır. Dünyadaki tevhid ve ihlas meyveleri de böyledir. Şirk, yalan, riyada kalpte bulunan bir ağaçtır. Dünyada bu ağacın meyvesi, tasa, keder, gönül dallığı ve kalbin kararması. Ahirette ise bu ağacın meyvesi zahkum ve azaptır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle her iki ağacı da İbrahim suresinde zikretmiş. Ve bizlere nasihat etmiştir. Rabbin binasını sağlam yapan, temelini güzel atan ve onu ihlasla, samimiyetle besleyenlerden ilesin. Allah'ın emirlerini, isimlerini, sıfatlarını bilmede ihlaslı, samimi kılsın bizleri. Allah'a ve Resulüne teslim olan başka her türlü görüş, düşünce ve fehimden uzak duranlardan eylesin. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin kardeşlerim. İmanın anlaşılması işte insana böyle güzellikleri kazandırır. İmanın anlaşılmaması küfrü, fıskı, isyanı ön plana çıkarır. Unutmayalım ki kardeşlerim, iman edenler birbirlerinin dostu ve birbirleriyle yardımlaşmak zorundadır. Eğer bu böyle olmazsa unutmayalım ki kafirler de birbirlerinin dostu ve yardım yardımlaşanlardır. Allah hepimize hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip, ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sübhaneke, Allahümme ve bihamduke eşveden la ilahe illa ente, estağfurullah ve elhamdülillahi Rabbil Sözlerimi Allah'ın kelamıyla bitirmek istiyorum. Elhamdülillahi rabbil alim. Selamunaleyküm. Aleyküm ve Amin. ve Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نفرق بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وأطعنا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا